Yuhanna, 19. Bölüm O zaman Pilatus İsa'yı tutup kamçılattı. Askerler de dikenlerden bir taç örüp onun başına geçirdiler. Sonra ona mor bir kaftan giydirdi. Önüne geliyor... Selam ey Yahudilerin kralı! Diyor, yüzüne tokat atıyorlardı. Pilatus yine dışarı çıktı. Yahudilere... İşte! Onu, Onu dışarıya, size dışarıya getiriyorum. getiriyorum. Onda, Onda hiçbir suç, suç bulmadığımı bilesiniz. Dedi. Böylece İsa, başındaki dikenli taç ve üzerindeki mor kaftanla dışarı çıktı. Pilatus onlara, İşte, i̇şte o adam. Dedi. Başkahinler ve görevliler İsa'yı görünce, Çarmıha gel! Çarmıha gel! Diye bağırıştılar. Pilatus, onu, Onu siz alıp çarmıha, çarmıha gerin Dedi Ben, ben onda, onda bir, suç bir suç bulamıyorum Yahudiler şu karşılığı verdiler Bizim bir yasamız var Bu yasaya göre onun ölmesi gerekir Çünkü kendisinin tanrı oğlu olduğunu ileri sürüyor Pilatus bu sözü işitince daha çok korktu Yine vali konağına girip İsa'ya Sen nereden geliyorsun? Diye sordu İsa ona yanıt vermedi. Pilatus, benimle konuşmayacak mısın? dedi. Seni salı vermeye de, çarmağa germeye de yetkim olduğunu bilmiyor musun? İsa, sana gökten verilmeseydi benim üzerimde hiçbir yetkin olmazdı. diye karşılık verdi. Bu nedenle beni sana teslim edenin günahı daha büyüktür. Bunun üzerine Platos İsa'yı salı vermek istedi ama Yahudiler bu adamı salı verirsen Sezar'ın dostu değilsin diye bağırıştılar Kral olduğunu ileri süren herkes Sezara karşı gelmiş olur Platos bu sözleri işitince İsa'yı dışarı çıkardı taş döşeme İbranice'de gabbata denilen yerde yargı kürsüsüne oturdu kısıf bayramına hazırlık günüydü ...saat on iki sularıydı. Pilatus Yahudilere... ...işte sizin kralınız... ...dedi. Onlar... ...yok et onu, yok et, çarmıha ger ...diye bağırıştılar. Pilatus... ...kralınızı mı çarmıha geleyim? ...diye sordu. Başka hinler, ...Sezar'dan başka kralımız yok. ...karşılığını verdiler. Bunun üzerine Pilatus... İsa'yı çarmıha gerilmek üzere onlara teslim etti Askerler İsa'yı alıp götürdüler İsa çarmıhını kendisi taşıyıp Kafatası İbranice'de Golgota denilen yere çıktı Orada onu ve iki kişiyi daha çarmıha gerdiler Biri bir yanda öbürü öteki yanda İsa ise ortadaydı Pilatus bir de yafta yazıp çarmıhın üzerine astırdı Yaftada da şöyle yazılıydı. Nasıralı İsa, Yahudilerin kralı. İsa'nın çarmıha gerildiği yer kente yakındı. Böylece İbranice, Latince ve Grekçe yazılan bu yaftayı Yahudilerin birçoğu okudu. Bu yüzden Yahudi başkahinler Pilatus'a Yahudilerin kralı diye yazma. Dediler. Kendisi ben Yahudilerin kralıyım dedi diye yazdı. Pilatus, ne yazdımsa yazdım. Karşılığını verdi. Askerler İsa'yı çarmıha gerdikten sonra giysilerini alıp her birine birer pay düşecek biçimde dört parçaya böldüler. Mintanını da aldılar. Mintan boydan boya tek bahçe dikişsiz bir dokumaydı. Birbirlerine... Bunu yırtmayalım. Dediler. Kime düşecek diye kura çekelim. Bu olay... ...şu kutsal yazı yerine gelsin diye oldu. Giysilerimi aralarında paylaştılar. Elbisem üzerine kura çektiler. Bunları askerler yaptı. İsa'nın çarmıhının yanında ise annesi, teyzesi... Klopas'ın karısı Meryem ve Mecdenli Meryem duruyordu. İsa, annesiyle sevdiği öğrencinin yakınında durduğunu görünce annesine... Anne... ''İşte oğlun'' dedi. Sonra öğrenciye, ''İşte annen'' dedi. O andan itibaren bu öğrenci İsa'nın annesini kendi evine aldı. Daha sonra İsa, her şeyin artık tamamlandığını bilerek kutsal yazı yerine gelsin diye, ''Susadım'' dedi. Orada ekşi şarap dolu bir kap vardı. Şaraba batırılmış bir süngeri mercan köşk dalına takarak onun ağzına uzattılar. İsa şarabı tadınca Tamamlandı dedi ve başını eğerek ruhunu teslim etti. Yahudi yetkililer Platus'tan çarmıha gerilenlerin bacaklarının kırılmasını ve cesetlerin kaldırılmasını istediler. Hazırlık günü olduğundan Cesetlerin Şabat günü çarmıhta kalmasını istemiyorlardı. Çünkü o Şabat günü büyük bayramdı. Bunun üzerine askerler gidip birinci adamın, sonra da İsa ile birlikte çarmıha gerilen öteki adamın bacaklarını kırdılar. İsa'ya gelince onun ölmüş olduğunu gördüler. Bu yüzden bacaklarını kırmadılar. Ama askerlerden biri onun böğrünü mızrakla deldi. Böğründen hemen kan ve su aktı. Bunu gören adam tanıklık etmiştir ve tanıklığı doğrudur. Doğruyu söylediğini bilir. Siz de iman edesiniz diye tanıklık etmiştir. Bunlar... Onun bir tek kemiği kırılmayacak. Diyen kutsal yazının yerine gelmesi için oldu. Yine başka bir yazıda... Bedenini deştiklerine bakacaklar. Deniyor... Bundan sonra Aramatyalı Yusuf, İsa'nın cesedini kaldırmak için Pilatus'a başvurdu. Yusuf, İsa'nın öğrencisiydi. Ama Yahudi yetkililerden korktuğundan bunu gizli tutuyordu. Pilatus izin verince, Yusuf gelip İsa'nın cesedini kaldırdı. Daha önce geceleyin İsa'nın yanına gelen Nikodim'de, 30 litre kadar karışık mür ve sarı sabır öze alarak geldi. İkisi İsa'nın cesedini alıp Yahudilerin gömme geleneğine uygun olarak onu baharatla keten bezlere sardılar. İsa'nın çarmıha gerildiği yerde bir bahçe, bu bahçenin içinde de henüz hiç kimsenin konulmadığı yeni bir mezar vardı. O gün Yahudilerin hazırlık günüydü. Mezar da yakın olduğundan İsa'yı oraya koydular.